Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun, değerli kardeşlerim. Müşrik Mekke döneminde müminlere hayatı zinden ediyorlardı. En doğal insani hakları dahi çok görüyorlardı. Müşrikler, müminler üzerinde istediği gibi yönlendirme yapabileceklerini düşünüyor, öyle hareket ediyorlardı. Müslümanlar büyük bir baskının altındaydı. Ciddi boyutlarda zulüm ve işkence görüyorlardı. Artık dayanılmaz boyutlara geldiğini düşünen sahabiler, Peygamber Efendimiz'e geliyorlar ve müşriklere karşı kuvvet kullanmaya izin verilmesini istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabredin. Çünkü ben savaşmakla henüz emrolunmadım buyuruyordu. Müminler Mekke'de 10 binlik bir şehirde bir avuç gibiydiler. Hem sayısal olarak, hem de maddi güç olarak çok zayıftılar. Böyle bir ortamda müminlerin kuvvete karşı kuvvet kullanmaları, onların yaptıklarına misillemede bulunmaları, kendilerine daha büyük sıkıntılara neden olabilirdi. Daha doğmadan boğulmak gibi bir durum oluşturabilirdi. Sonra bir de sabır vardı, bileylenmek vardı, direnç dolanmak vardı, acılı hallere katlanmak vardı rahman Rahim'in yolunda çile çekmek vardı. İslam gülünü koklarken kullardan gelen dikenlere katlanmak vardı. Sabır ikliminde yürürken Rabbi ile beraber oluşu duymak, hissetmek vardı. Rabbi Rahim'in nice ihsanlarına tanık olmak vardı. Giderek hayatı sadece onun için yaşamaya ulaşmak vardı. Varoluş sırrına vasıl olmak vardı. Engin bir kul olmak, kalbi inşirah iklimlerine ulaşmış bir mümin olmak vardı. Sabır çizgisinde yürürken asla izzeti perdelememek vardı. Şahsiyetle, imandan kaynaklı vakarla bu asil yolda yürümek vardı. Rabbi Rahim'in kul olarak Rabbani yolda yürümek vardı. Müminler Mekke döneminde daima sabır icra oldular. Artık şimdi Medine-i Münevvere'deydiler. İslam'ın şehri olacak olan Medine günleri başlıyordu. Ama Mekkeli müşrikler hala Müslümanların peşini bırakmıyorlardı. Rabbi Rahim mümin kullarına gerektiğine savaş izni veriyordu. Haç suresinin 39. ayetinde. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter buyuruyordu Rabbi Rahim müminlere işaret taşlarını belirliyordu, yol haritasını belirliyordu. Şimdiye deyin zulme uğrasalar da sabır ikliminde yürüyeceklerdi. Şimdi ise zulümlere karşı kuvvet kullanmalarına yol açılıyordu. İkinci bir işaret geliyordu. Bakara suresinin 190. ayeti nazil oluyordu. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın ancak aşırı gitmeyin çünkü Allahu Teala aşırı gidenleri sevmez buyruluyor. Müminlerin durumuna göre onların yol işaretlerini belirleyen ayetler nazil oluyordu. Tövbe suresinin 36. ayetinde. Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir buyruluyor. Müminler kartopu misaliydi. Birken iki olmuşlardı. iken sekiz on olmuşlardı. Önce adım adım ilerliyorlardı. Sonra adımlar hızlanıyordu. Müminlerin yükselişi sürat kazanıyordu. Küçük kartopu devasa bir yapıya dönüşüyordu. Müminler uzun süre özlemle, hasretle savaşmaya izin verilmesini bekliyorlardı. Yer yerde bu taleplerini, Allah'ın Resulüne arz ediyorlardı. Sahabe-i Kiram, bu zorbe müşriklerden nice işkenceler görmüş, nice mahrumiyetlere mahkum olmuşlardı. Müminlerin iç dünyasında bu zalimlere karşı öfke vardı, intikam ateşi vardı. Müşrikler, müminlere Mekke'yi dar etmişlerdi. Yaşanmaz hale getirmişlerdi. Artık Mekke, müminleri boğuyordu. Rahat bir nefes almalarına müsaade etmiyordu. Çare hicretti. Efendimizin şerefli arkadaşları Mekke'yi terk ediyorlar, Medine'ye hicret ediyorlardı. Hicret kolay değildi. İnsanın kalbini parçalıyordu. Çocukları, eşi, anne babası, en sevdikleri Mekke'de kalıyor. Mümin insan sanki kalbini Mekke'de bırakıyor, Medine'ye hicret ediyordu. İnsana bunca zulüm yapılır mıydı? Niçin yapılsındı? İnsan insan üzerine bu denli zorba kesilebilir miydi? İnsan vicdan sahibiydi. Vicdanlar zulmü kabul etmezdi. Vicdanlar zorbalığı kabullenmezdi. Vicdanlar zulme, zorbalığa isyan ederlerdi. Baş kaldırmak isterlerdi. Güçleri yoksa sükut ederlerdi ama vicdanları alev alev yanırdı. Zulme karşı iç dünyaları birer yanar dağa dönüşürdü. Müminler öyle bir kurvardan geçmişlerdi. Uzun yıllar vicdanları ayaktaydı ama dilleri susuyordu. Ellerini kaldırmıyorlardı. Şimdi konuşma zamanıydı. Şimdi güç kullanma zamanı geliyordu. Ama Rahman-ı Rahim duygu serine setler çekiyordu. Duygu seriyle hareket etmenin nedenli isabetli olup olmayacağını öğretiyordu. Duygular dalga dalga savrulabilirdi. Er meydanı diyebilirdi, hudr meydan diyebilirdi. Kahramanca sözler ve haller sergilenebilirdi. Ama bu yüksek duygular savaş meydanında hangi hallerin içerisine girerdi? Sözü söylemek kolaydı. Kahramanca tavırlar sergilemek kolaydı ya iş başa geldiğinde. Can pazarı kurulduğunda durum ne olurdu? Ne olabilirdi? rabb Rahim müminlerin gündemine, bu yakıcı konuyu koyuyordu. Ayetlerle onları eğitiyordu. Dünkü müminlerin hallerinden örnekler veriyordu. Hz. Musa aleyhisselam'ın kavmini anlatıyordu. Bakara suresinin 246. ayetinde Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerinin ne yaptıklarını görmedin? Mi? Onlar peygamberlerine başımıza bir hükümdar tayin et ki Allah yolunda savaşalım dediler. Buyruluyor. Dünkü Müslümanlarla Sahabe-i Keram'ın söyledikleri aynıydı. Onlar da öyle diyordu. Er meydanı diyorlardı. Ama gelen ayetler onların derin derin düşünmesine neden oluyordu. Olmalıydı. Ayeti kerime de peki ama savaşmanız emredilir de savaşmaktan kaçınırsanız buyuruluyordu. Bu çok büyük bir uyarıydı. Onların iç dünyasında ise cevap belliydi. Yurdumuzdan çıkarılmış Çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olan bizler niçin savaşmayacağız? Ayetler geçmiş dönemdeki müminlerin hallerini tablo halinde sunuyordu. Fakat kendilerine savaş emredilince çok azı hariç büyük çoğunluğu dönüp kaçtılar. Savaşa katılmak istemediler buyuruluyor. Sözler duygusal atmosferde söylenebilirdi. Düşman ortada yokken söylenebilirdi. Canı yandığı zaman söylenebilirdi Ama söz zemini bitip Fiili durum başladığında Durum bambaşka olabilirdi Çetinler çetini Ağır şartlarla kuşatılabilir Ölümle burun buruna gelinirdi İşte bu en can alıcı zamanda Haller nice olurdu Özlerinde imani birinç Derinlikli değilse Savrulma başlayabilirdi Korku anaforlarına yakalanabilirdi gözler yerlerinden fırlayabilirdi. Ne kadar acıydı, ne kadar çelişkili bir haldi. Zalimlere karşı konuşma zeminlerinde tozu dumana katanlar, fiili durum oluşunca toz olup gidiyorlardı. Böylece zulme rıza gösteren konuma kadar düşebiliyorlardı. Allah'ın kendilerinin istediği zulümle mücadele etmekten kaçıyorlardı. Allah'ın emrini yerine getirmemek nedeniyle kendileri zalim oluyorlardı. Söylemle eylem arasında Devasa bir uçurum vardı Konuşmak kolaydı Konuşmak külfet ve Zahmet gerektirmiyordu Ama o manaları Hayat haline getirmek işte çetin zemin burada başlıyordu Asıl olan da buydu Burada varlık göstermekti Burada varoluş ortaya koyabilmekti Varoluş sırrını Terenlüm etmekti Ayetler müminleri Tefekküre yönlendiriyordu Mümin insanı kendisiyle hesaplaşmaya çağırıyordu Özüyle sözünün nedenle tutarlı oluşunu gündemine almasını istiyordu Müminlere savaş izni verilecekti Hayat oraya doğru akıyordu Ama o çetin şartlar için müminin kendisini inşa etmesi öğretiliyordu Ayetler son derece önemli bir konuyu gündeme getiriyordu İkinci bir konuyu gündeme getiriyordu Savaşta komutanlar olacaktı Her birliğin komutan olacaktı Genel komutan olacaktı Kalpler komutana ne diyecekti Canı gönülden evet diyecekler miydi Yoksa zorlanacaklar mıydı Kabullenmek istemeyecekler miydi Mekkeli müminlerin öncüleri belliydi Hz. Ebu Efendimiz gibi Hz. Ömer Efendimiz gibi Medineli müminlerin de öncüleri belliydi Hz. Saad bin Ubade gibi, Hazreti Saad bin Muaz gibi. Bu öncü sahabelerin komutan olarak atanması itiraz edilemezdi. İştenlikle kabul görürdü. Ama dün köle olan, sonra da İslam'la şereflenen bir mümin de komutan olarak atanabilirdi. O zaman gönüller ne diyecekti? Er olması düşündükleri komutan olabilirdi. Komutan olması beklenen er olabilirdi. Peygamber Efendimiz, Ümmetine talimatlar veriyordu. Başı kuru üzüm tanesi gibi bir Habeşli bile idareci olsa ona itaat edin. Bir köle bile olsa size idareci tayin edilmişse Allah'ın kitabına göre siz yönettiği müddetçe ona itaat edin. Sevse de sevmese de Müslüman bir kimsenin dinleyip itaat etmesi gerekir. Ancak isyan edilmesi bundan istisnadır. Eğer isyan emredilirse. Buna itaat yoktur buyuruluyor. Müminler ayet ayet sure sure eğitiliyordu. Her bir ayet onların ruhlarına oturuyor, kanlarına nüfuz ediyordu. Önce onurlu bir mümin olmak vardı. Allah'a kulluğun derin bilincine ermek vardı. Sonra müminlerle gönül gönüle omuz omuza vermek vardı. Allah ve Resulünün yolunda gerektiğinde maldan geçmek, gerektiğinde Can'dan geçmek vardı. Böylesi güzel müminler, nice büyük topluluklara karşı zaferler elde edeceklerdi, destanlar yazacaklardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.